1763 numaralı konu, Hazreti Hasan'ın babası Hazreti Ali'nin vefatı üzerine bir hutbe irat etmesi, Hazreti Ali vefat ettiğinde yerine geçen oğlu Hazreti Hasan minbere çıkarak şunları söyledi, ey insanlar, bu gece kendinden öncekilerin onu geçemediği, sonrakilerinse yetişemeyeceği bir kişi öldürüldü, zamanında Hazreti Peygamber onu savaşlara gönderirlerdi, bu sırada Cebrail onun sağında Mikail ise solunda bulunurdu, o gittiği yerlerden Allah Teala'nın fethi, onun elleriyle mıyesser etmedikçe dönmezdi. Miras olarak yalnızca 700 dirhem para bırakmıştır. Kendisi bu parayla bir hizmetçi satın almak istiyordu. O, Meryem oğlu İsa'nın ruhunun göklere yükseldiği gece, Ramazanın 27. gecesinde vefat etti. Hazreti Ali öldürüldüğünde oğlu Hazreti Hasan kalkıp Allah'a hamdüüsen alır ettikten sonra şunları söyledi. Allah'a yemin ederim ki kendisinde bir kişiyi öldürdüğünüz bu gece, Kur'an'ın indirildiği, Meryem oğlu İsa'nın göğe kaldırıldığı, Musa aleyhisselamın arkadaşı Yuşa bin Nün'ün öldürüldüğü ve İsrailoğullarının tevbesinin kabul olunduğu gecedir, babasının vefatından sonra minbere çıkan Hazreti Hasan, beni tanıyanlar tanır, eğer tanımayan varsa bilsin ki ben Muhammed'in oğlu, torunu, Hasan'ım, dedikten sonra, ben, atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine, dinine, tabiyim Yusuf, 12 suresi 38, mealindeki ayeti kerimeyi okudu, daha sonra Kur'an-ı Kerim'den birçok ayetler okuyan Hazreti Hasan sözlerine şöyle devam etti, Ben müjdeleyici ve korkutucu olanın oğluyum, ben peygamberin oğluyum, kendisinin izniyle insanları Allah'a çağıranın oğluyum. Ben pırıl pırıl parlayan kandilin oğluyum, alemlere rahmet olarak gönderilen zatın oğluyum, ben Allah Teala'nın üzerlerinden her türlü kin ve pisliği gidererek kendilerini tertemiz kıldığı ehli beytnim, ben sevgileri ve dostlukları Allah tarafından tüm Müslümanlara farz kılınan ailedenim, Allah Teala bu hususta Peygamberi Muhammed'e indirdiği kitabında ''Ey Rasulüm'' de ki, Buna tebliğime karşılık sizden akrabalarımı sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum. Şura 42 suresi 23 buyurmaktadır. Hazreti Hasan Ramazan'ın 21. günü irat ettiği hutbesinde babası hakkında şunları söylemiştir. Sancak ona teslim edilirdi. Savaş şiddetlendiğinde ise Cebrail inerek onun sağında savaşırdı. Hazreti Hasan babasının vefatında irat ettiği hutbesinde şunları da söylemiştir. Ben Cebrail'in yanlarına indiği ve oradan kalktığı Ehli Beyt'im. Allah Teala Kur'an'ında "Kim bir hasene iyilik yaparsa onun iyiliğini, sevabını artırırız." Şura 42 suresi 23 buyurmaktadır. Buradaki hasene iyilik yapmak tan maksat biz Ehli Beyt'in sevgisidir.